Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba, bugün stüdyomuzda gazeteci ve bir ada sevdalısı Özlem Yüzak'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin. 25 yıldan beri Cumhuriyet gazetesindesiniz. Bilgi toplumuna doğru adını verdiğiniz köşenizde üzerinde yaşadığımız dünyayı ve içinde bulunduğumuz toplumu, ekonomi, eşitlik, çevre, kadın sorunları bağlamında İrdeleyen yazılar yazıyorsunuz. Ayrıca herkese bilim, e, teknoloji dergisini yayın yönetmenliği görevinde sürdürüyorsunuz. Şimdi bu günlerde Adalılar yine telaş ve endişe içindeler biraz. E, Adaların koruma amaçlı imar planları hakkında işte böyle Adaların imar fermanı gibi başlıklar atılıyor gazetelerde. E, Adaların... E Adalıların bu kulaklarına kaçan karmaşık bilgiler de onları endişelendiriyor açıkçası. Bu bir bölü bin koruma amaçlı imar planının da askıya alınmasına da az kaldı. Çeşitli gazetelerde haber ve köşe yazısı oldu. Siz de Cumhuriyet Gazetesi'nde hem Adalı hem de gazeteci olarak iki yazı yazdınız. Bu konuyla ilgili galiba üçüncüsü de yolda mı? Yolda, gelecek. Peki. Şimdi bu bir bin planla ilgili ortadaki durum şöyle görünüyor. Belediye bunun koruma amaçlarına uygun bir plan olduğunu ve bu planla adaların mevcut yapısının geliştirileceğini ama korunacağını ileri sürüyor. Buna karşılık muhalefette bu planın korumadan çok kullanma amaçlı bir plan olduğunu söylüyor. Şimdi bu, bu bu ama görüş ayrılığının temelinde ne yatıyor? Şöyle söyleyeyim e, korumama kullanmama. Şimdi Hı. burada işin özü bu planların aslında ilk bir bölü beş binlikle başlarsak çünkü önce oraya gelmek zorundayız bir bölü, bölü binlikten önce e, bir bölü beş binlik çıktı. Burada zaten yığınla tartışma vardı üzerinde. Büyük şeylerin olduğu, soru işaretlerinin olduğu bir plandı. Bu adaların tematik adalar olarak ayrılması, işte yapılaşmanın ne olduğu, üstüne üstlük burada yine ikiye ayrılma olayını da vurgulamak lazım. Bir kentsel sit alanları ki bu şu anda işte bir bölü binliklerle birlikte Adalar Belediyesi'nin hazırladığı ve koruma e, kuruluna sunulan ama bir de işin öbür tarafı var e, ki adaların önemli bir kısmında da kıyı e, şeyleri var ve orman var. O da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Şimdi bütün bunların hepsinde bir zaten soru işaretleri varken ve bir dava süreci devam ederken bir bölü beş binliklere uygun e, olduğu düşünülen ki bir bölü beş binliklere e, Büyükşehir Belediyesi yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ona uygun olarak da Adalar Belediyesi yaptı. Şimdi Ondan sonra da bu şimdi bir şekilde kendi meclislerinde onaylandı. Ondan sonra da e, kurula gönderdi. E, sorun zaten şurada. E, dava sürerken o dava işte ve iki tane şu anda benim bildiğim açan kurum var. Bir tanesi Adalar, Tabiat ve Kültür Varlıkları'nı e, koruma derneği. Ütekisi e, Mimarlar Odası İstanbul evet. Şubesi. İkisi de Danışta'ya kadar geldi. Bir tanesi Mimarlar Odası e, keşfite bitirdi. kişi raporunu bekliyor. Şimdi zaten süreç ve buradan başlamak lazım bütün olaya. Şu anda bir böyle binlik konuşuyoruz doğal olarak. Çünkü mecburen bir, bir bölü binlik konuşuluyor. Çünkü biraz önce sizin de Derya Hanım vurguladığınız gibi e, her an askıya çıkabilir. Evet. Askıya çıkardıktan sonra e, adalar için çok fazla yapılabilecek bir şey de giderek azalıyor. Hı. Yani ondan sonra 30 günlük bir askıda olma süreci var. Orada yapılan, şimdiye kadar yapılan hiçbir şeyde de genel olarak e, kamu kurumları bildiğini okuyor ve bir şekilde yapılaşmalar devam ediliyor. Buradaki esas sorun, yani ha. bu şeyin ötesinde ee, bunun bu bir bölü binlik planların ki ilk vurgulamamız gereken şey adaların bir kere bir sit kapsamı evet. altında olduğu gerçeği ve korumanın adalar için yaşamsal olduğu gerçeği. Evet. Bunun bir katılımcılık çerçevesinde yapılmamış olması. Fakat bu SİT e, alanı e, koruma altında dediğimiz e, hı hı. ilçe için e, bugüne kadar e, yasanın yürürlüğe gird girdiği günden beri de inşaatlar yapılıyor. Ee, ...değişik şekilde işte başka e, yöntemlerle. Yıllardır yapılıyor. Yani evet. 80'lerden beri burada bir e, gerçekten e, engellemeler oluyor, hı. olmuyor. Ama bir yapılaşma oluyor. İmara aykırı şu anda adalarda 800' evet. aşkın e, yapı var. Buna kaçak da, de, hepsine kaçak diyemeyiz. İmara arka işte çatı çıkıyorlar, balkon çıkıyorlar, oraya bir şey koyuyorlar bilmem ne yapıyor. Bu var. Hı hı. Bu yüzden bir planın olması önemli. Tabii. Ve burada e, buna muhalefet edenler de e, onaylamaya çalış hızlı bir şekilde onaylamaya çalışan da bir kere burada hem fikir burada bir sorun yok. Bir Herkes plan lazım. bir plan bir plan lazım. Sorun bu planın nasıl olacağı. Bu alelacele bir planı geçirmek evet. yerine. En azından şu noktada bu planların halka açılması, bütün tarafların şu anda istediği hı hı. olay bu. Çünkü çeşitli gruplar çalışıyor bunun üzerinde şu anda. E, çünkü şey, süre sıkışmış vaziyette ve çeşitli e, gruplar, çeşitli şeyler e, üzerinde çalışıyor. Burada bir katılımcılığın olması. Burada belediyenin şöyle bir e, savı var. Eğer bu plan yani bir bölü binlik Adalar Belediyesi tarafından Ege Ege'de değil mi? Ege, planlama. Ege planlamaya hazırlatılan plan kabul edilmezse büyük şehir belediyesi tepeden inme bir şekilde bir plan yapar diye. Bu, bunun bir geçerliği var mı? Yani bir hak düşüren süre var mı? Ee, burada? Şu, var. Şu, öyle mi? Hı. Var ama yine de baştan alıyorum. <gülüyor> Şimdi var ama <gülüyor> e, niye bu noktalara kadar geldik? Niye? <gülüyor> Adalar Belediyesi'nin kendi iç bünyesinde oluşturacağı bir yapı bunları hazırlamadı. <gülüyor> Ankaralı e, bir planlama şirketine İller Bankası ihaleyle çıktı. Şimdi bütün bunların hepsi var. Evet e, hukuki olarak eğer yapılmazsa düşüp ondan sonra planı başkası hazırlayacak. Belediyenin de zaten iddiası bu. Hı hı, Ama e, bu şey olmadan, o noktaya gelmeden yeniden bu halka yani halka dediğim herkese oturup açılması gerekmiyor. Evet. İlgili tarafların bu konuda söyleyecek sözü olan işte mimarlar evet. var, şehir plancıları var. Kullananlar, de, kullananlar var. var. Ya, yani bütün bunların hepsinin evet. e, görüşlerini açılarak yani baştan zaten çarpıklık başladı. Adaları Diğer ilçelerle Türkiye'nin diğer yerlerindeki birçok yerde yapıldığı gibi e, hı hı. hani onlara da belki koruma deniliyor ama bu şekilde yapılamaz. Adalar gerçekten çok farklı bir şeyin evet. içinde hı. ve şimdiye kadar bunun e, çarpık yapılaşmayla ilgili bütün kanunlara bilmem neye kadar çok büyük örneklerini zaten gördük. Hı. Yani ben yazımda da belirttim bir Lido gerçeği hı -hı, var, hı, hı. bir Seferoğlu, Seferoğlu gerçeği ya. var yani bütün tepo, kıyıların, doldurulması. kıyıların doldurulması var. Yani yanlaşalım. Peki tam burada bu adalarda oldukça travmatik yani yaşanıyor bunlar yaşanmakta Seferoğlu ve Lido'yu ben böyle tanımlıyorum açıkçası bir kıyıların doldurulmasında. Ama turizm alanı ilan ediyor bakanlık buraları ve bakıyorsunuz yasal yani. Evet, Yasaya uygun yapılıyor evet. görülürse. Ama işte bu koruma mı, Yet bu koruma mı kullanma evet. mı? Şimdi burada yine oraya evet. geliyoruz. Bu yani koruma yetkisi var buna ve bu yetkiyi yap kullanarak yapıyor. Yasada örneği öyle. öyle. Siz peki 1980'den bugüne bozulmanın sürecini gözlemlediniz. Hı hı hı. Biraz onu şey yapabilir miyiz, açabilir miyiz? Valla burada dediğim gibi yani e, ben bunu belediye başkanıyla yazılarımdan sonra bir kere aradığında konuştuğunda onun şeyisi bir geçiş sürecindeki yapılanmanın ne kadar kötü olduğuna ve bunu işte e, kendilerinin bile engellemeye çalıştıklarında bile olmadığında hep yukarıdan çıkan bir takım kararlarla engellendiğine, yani izin verildiğine, işte Seferoğlu ya da Lido evet. örnekleri de dahil katı şey yapılaraktan yapıldı. Ama şimdi 80'den beri orman içinde az da olsa bir yapılaşma oldu. Hı -hı. Ben şimdi, ben Büyük Adalıyım. Diğer Hı -hı. adalar hakkında çok büyük bir şey söyleme yetkisine sahip değilim. Hı -hı. Onu herhalde belki sen söylersin. Sen de Burgaz Adalı olarak veya Hı -hı. hani şey, ama ben Büyük adayı doğduğumdan beri orada olduğum için çok rahat gözlemledim Hı -hı. bütün bunların hepsini. Hı -hı. Veya ne bileyim sahilde küçücük bir yer e, ufacık bir kahve şeysi olarak e, çay kahve diye başladılar iki tane sandalye ama sonra prefabrik bir şey konduruldu Hı -hı. ve bu e, duruyor. Yani şu anda turizm ve işte mesire alanı bilmem ne dediklerini okudum ben bunların planlarında. 40 metreye evet. kadar küçük şeylerin yapılması. O küçük şeylerin biz hı hı. Türkiye'de örneklerini çok kötü örneklerini Hayat gördük. Zaten bütün şeyler böyle küçük yani adalarda çok tipik bir imara aykırı yapılaşmanın çok tipik bir yöntemi vardır. İlk önce diyelim 20 metrekarelik bir yer örtülür. İşte sadece yeri örtülür. Sonra ertesi sene orası kümes boyuna çıkar. Sonra bir sonraki sene işte iki metreye, iki buçuk metreye çıkar. Ee, yani Burgazada da çok yeni yapılmış öyle yerlerde var. Ve bunlar gece kondu değil. Değil, tabii. Ee, yani çok şehrin içinde böyle yerler var. Sonra damı oluşur, pencereler açılır vesaire. Aynen. Ve orası böyle Aynen. bir oldu bittiye gelir. Yani... Bu bu bu devam ediyor. Bu devam e, kaçak ediyor. plajlar var. Tabii. Yani evet. kum sağdı yine büyük adada kum sağdı kaçak Hı -hı. oldu. tamamen şey bir türlü e, yıkılmıyor, kapatılmıyor. Hı -hı. Yani aslında bütün kıyı Hı -hı. halka açık olması Hı -hı. gereken bir tabii şey. Tabii Lido içinde var Hı -hı. yıkım kararı mesela. Tabii tabii Lido Onu içinde hocam. var. Lido Hı -hı. içinde var ama Lido içinde e, belediyenin bu konuda e, yapmış olduğu açıklama eee bir önceki dönemde onay Adalar Belediyesi tarafından da verildiği için inşaatın yıkım masraflarının falan da Adalar Belediyesi tarafından karşılanması. Bizim de gelediye, bizim böyle bir paramız yok, yok ki karşılayalım. İmece diyor. yapalım. Ha. Yani. <gülüyor> Zevkle kazma durdur. <Ha>. <gülüyor> Benim burada belki vurgulamak istediğim, şimdi, şimdi bunlar bir süreçler ve bir Türkiye gerçeği, Adalar'ı bundan belki ayıramayız. Belki Adalar'da bir Tek bir örnek keşke olabilse yani benim gönlümden bir adalı olarak geçen bu. Bunlara karşı bir, bir sivil toplumun, evet. güçlü bir sivil toplumun gerekirse kimi noktalarda Adalar Belediyesi'ne daha yüksek şeylere karşı bir mücadele vermekte ortak hareket etmesi veya Adalar Belediyesi'nin yapmış olduğu bir takım yanlışlar varsa orada bir bütün dünyada bu böyle bir kamuoyu ve sivil toplum baskısını Türkiye'de maalesef hiç kimse hissetmiyor. Bu böyle olduğu için de bu düzen, bu talan düzeni veya işte ben yaptım oldu düzeni süre geliyor. Pek bizim... romantik mi ha. bulursunuz ama? <gülüyor> ben yani adı halkı'nın e, bir kısmını tanıyorum tabii ki. Yorumum ne kadar doğru? Yaşadıkları yerin kıymetini gerçekten biliyorlar. E, tarihiyle ilgileniyorlar, geçmişiyle de ilgileniyorlar ve ben nedense çok çok ümitliyim, çok mutluyum. Hatta tüm Türkiye'ye örnek olabilecek sivil katılımla bir model çıkabileceğine de inanıyorum. Hı hı. E, siz yazınızda mesela demişsiniz işte e, bu e, sorun esasında e, imar e, talanı e, adaların değil yani geçmişimizde maalesef pek... E, Tabii Karale gelenimiz var. Tabii Türkiye'nin gerçeği. Çok örneklerimiz Dediğim var. Dediğim gibi bu Türkiye'nin gerçeği. Adalar sadece bunun bir parçası. Bakın bizim bir grubumuz var. Zaten bu radyo programında o grup, o, bir, o girişim için hı hı. E, düzenliyoruz. O, onun bir etkinliği olarak düzenliyoruz. E, dünya Mirası listesine girmek, UNESCO Dünya Mirası listesine adaların aday olarak alınması başlamıştı. Bunu bu amaçla çalışıyoruz. İncelediğimiz zaman e, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş örnekleri incelediğimiz zaman hepsinde sivil toplum kuruluşları ile sivil toplumun tamamını kapsayan bir boyutta e, belediyelerin ve e, yerel diğer yerel yönetim birimlerinin ortak hareket ettiğini görüyoruz. Bu iş ancak böyle becerilebiliyor. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Yani kent konseyleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşlarının topluca çalışması lazım. Onun için ben girişte de onu sordum. Yani burada e, siz hem Adalı olarak hem de bu konuda son zamanda bir şey yapmış olarak e, niye böyle bir zıtlık çıktığını söyleyebilir misin? Yani, Şöyle, hı. tabii söyleyebilirim. Hı. Çünkü benim çok uzun zamandan beri kafa yorduğum bir konu. Şimdi bütün bunları yapabilmesi, yapılabilmeleri için, doğru olması, başarılı olması için önce bir ortak ilkeler belirlenmesi lazım. Yani olmazsa olmaz adaların bir olmazsa olmazının listesini yapmak lazım. Bunlardan bir tanesi hukuk. Yani hukuka uygun olmalı. Her şey bir kere çünkü tek dayanağımız hukuk değil mi? Hukuka uygun olmalı. Ve bu temelde olabilecek şeylerde bir, çe bir çeşitli ilkelerin üzerinde... Anlaşıldığı zaman o ilerlenir. Bizim adalar bütün Türkiye'de olduğu gibi adalarla ilgili sorunumuz da ortak ilkeler üzerinde e, her yani böyle bir şeyin konuşulmaması. ya Kent konseyi dediğimiz kurulum kapsayıcı olması lazım normal olarak ama hukuksal bir sürecin içinde çekilip gerekirse yani belediyenin bir e, bağlantılı bir e, birimi olarak çalışması değil. Adalı insanlardan, gerçekten adalı insanlardan, yetkin insanlardan farklı noktalarda kültürel olarak, bilimsel olarak, işte çevre, arkeoloji bilmem ne boyutundaki insanların çalıştığı ve o ilkeler bütünlüğü içinde çalıştığı bir yapının olması lazım. Bunların tam olarak olduğunu söyleyemiyoruz. Mesela Niye bir bölü 5 binlikler geldiği zaman ortaya çıktığı zaman bu tarz e, gruplar e, bir, hiçbir şey yapmadı? Ben Hı -hı. size bir şey söyleyeyim işte Hı -hı. ilk şeyde de anlattım. Bir tane sahiplenen Adalar Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı koruma derneği bütün. Çünkü onun ilkesi hukuk. Her şeyin hukuk çerçevesinde olması gerektiydi Ve açtığı davalar ne bileyim e, bilgi edinme hakkını kullanarak sormuş olduğu verdiği sayısız dilekçeler ve şeyler var ama... O dönemde Kent Konseyi buna sahip çıkmadı ki. Yani bu şunları bir kere vurgulamamız lazım. Yani şimdi geçmişi ben bırakmak istiyorum evet. ama bundan sonrası için evet. yani bu bir bölü binliklerin herkes adalar için yaşamsal olduğunu kabul ediyorsa bundan sonrası atılacak olan adımlarda mesela burada oluşturulan bir e, adalar koruma koordinasyon grubu oluşturuldu. Evet. Değil mi? Hı -hı. Çok farklı kesimlerden şeyler mesela bu Gerçekten önemli. doğru iş bir şey yapabilirse, yapabilirse bundan sonrası için bence çok önemli bir adım atılmış olacak. Bütün adalardaki çünkü bütün bilgilerin toplandığı şey yapıldığı önemli bir işle... Umarım i̇şte bunun oluşmasına andırılma. bu süreçlerde bunun oluşmasına vesile oldu. Evet ama şimdi, şimdi bakalım da, bu nasıl e, büyüyecek? Evet dağlanıp ama sağlanıp budalıklanacak mı yoksa herkes her zaman olduğu gibi birbirine kavga edecek ve ayrılacak mı? Yani hmm. benim gönlümde hayalim bir kez olsun adalarda bir kez olsun bu ayrılık bir takım şeyler yaşanmadan hmm. gerçekten bir takım ilkeler Belirlensin ve ada için ilerleyelim. Biz de sınav vereceğiz. Bence evet. sınav vereceğiz. Şu sırada iyi gidiyor gibi görüyorum. Evet dilekçeler verildi hmm. ve Kent Konseyi şeye, belediyeye bir dilekçe verdi. Adalar Koordinasyon Grubu da belediyeye ve Çevre Bakanlığı'na bir dilekçe verdiler. Bu dilekçeleri biz Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızda da paylaştık. Yani okumak ve ilgisi olanlar için de aydınlatıcı hmm. bilgiler var basında çıkan haberler ve yazılar bayağı ses getiriyor. Hani bir kamuoyu oluşturması. adaların bu olaya da ve sadece adalar değildi. İstanbul ve tüm Türkiye için geçerli adaların miras olduğunu ben söylüyoruz. Ben küçük parantez. Hı? Şimdi burada gerçekten şuna dikkat etmek lazım. Yalan yanlış bilgilerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü adalarla ilgili gerçekten talanlar, işte deprem ölüm fermari bilmem ne gibi şeyler de çıktı. Hı hı. Değil. Yani bunların çok daha ötesinde bir olay, çok daha kapsamlı, resmi bütün bakmak lazım. O bilgi kirliliğinden gerçekten kaçınmak gerekiyor. Tamam bir tehlike var, o tehlikeyi doğru tespit etmek evet, durumundayız. Evet. Yani o, onu gerçekten ben vurgulamak istiyorum. Hı hı. Ee, şimdi aslında bir, de, bir, bir, bir, bir bir bir mesele de pardon. Tamam. Bir şey daha şey şey sana söyleyeyim. söyleyeyim. Ayıp sana ha. şey yapmak <gülüyor> istiyorum. Çünkü <gülüyor> e, bu e, adaların bu UNESCO evet. e, kültür e, mirası ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben çok önemli bir adım olarak düşünüyorum ben. Ya yani, iyi bir girişim. Hı, hı. Çünkü, Teşekkür ederiz. E, <gülüyor> Hayır ben de bunun toplantılarına o, katılıyorum. katılıyorum. Biliyorum, İçinde, biliyorum. Içindeyim. Yani her Sizin kadar fazla katılamıyorum yoğunluğumdan evet. dolayı ama takip ediyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir atılabilecek adım, adım zaten otomatikman şu biraz önce anlattığımız, senin de vurguladığı şeylerin zaten çözümü açısından çok önemli bir e, basamak olacak. Evet. Dolayısıyla yani keşke gönül ister ki bu olaya e, çok daha fazla insanın, gönüllülere katkıda bulunması. Ona çalışıyoruz. Tabii tabii çok yani, daha evrensel boyutlarda. Teşekkür evet, burada, burada tabii şöyle bir, bir şey var, mesele var. Yani demin senin söylediğini ek olarak söylüyorum bunu. Şimdi bu bir 1000 plan konusunda işte elimizden gelen şeyleri yapıyoruz. Bunun düzel yani katılımlı bir şekilde Hı. yeniden ele alınması için uğraşıyoruz bütün adalılar olarak ya da adalıların bir kısmı olarak. E, fakat e, bunun da bitmiyor iş yani bu hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla bu şeyde bu haliyle geçebilir Yahut işte küçük düzeltmelerle geçebilir Ne yapacağız Sokağa mı çıkacağız <gülüyor> Fakat fakat e, burada asıl mesele şu bunun takibini bırakmamak Tabii. lazım Yani Aynen. bu böyle çıksa bile bırakmamak Tabii. lazım Evet. Tabii. Hayır bir de çıksa da bunların yine süreçleri var. Değil yani mi? o süreçlerde bazı e evet. şey yani çünkü yine bunlarla ilgili şu anda bir bölübünikle ilgili açılan bir dava yok. Çünkü daha açılabilecek bir durum evet. değil. Yani şu anda belediye başkanı da şey yaptı galiba 23 Eylül'de galiba bir, değil toplantı. bir toplantı yapacak. Bir evet. o toplantının evet. doğru toplantı olması evet. için çok önemli. Evet. E çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Gerekiyor. Doğru çünkü toplantı. önümüzdeki ilk adım doğru toplantı evet. göstermek bir toplantı olmasın. Doğru belediye ile sivil toplumun Eşit olarak orada karşı karşıya Yan yana gelmesi Aynen. lazım. Yani Aynen. birbiriyle rekabet Sen yani, öyle dedim ben böyle dedim kavgası olmaması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. İlk sınav bence 23 Hı. Eylül'de eğer Hı. o tarihte dedikleri gibi yapılacaksa ikisinden burada ve ondan sonra da çeşitli adımlar var zaten yapılıyor. Çok az vaktimiz kaldı ama bir de işin başka bir boyutu da var. Biz bunları korumacılık derken adanın bir kısmındaki hakta az da olsa mesela gözleri ışıltı bakıyor. Yaşasın evimi satmak istiyordum, satamıyorum. Şimdi çok değer kazanacak, satacağım diyor. İşte Kınalı Ada'da iki katlı bir evde oturan hanım yanındaki 5 katlı evi gösterip işte ya burada 5 kat var, benim iki katım var. Niye 5 kata çıkmıyoruz?" diyor. Aynen. Benim de hakkım var diyor yani bu mirasın farkında olmayan insanlar da var bunu tamamen e, para olarak görenler var bu, bu da bir gerçek burayı da bilerek yol almamız gerekiyor kesinlikle kesinlikle burayı bilmemiz gerekiyor mutlaka olacak Hı -hı. bu dünyanın her tarafında Tabii. çıkarların e, kamu şeyinden üstün gören insanlar vardır ama ben burada da bir doğru ve sürekli ve doğru bilgilendirmenin de önemli bir payının olduğunu düşünüyorum olacağını düşünüyorum Bindiği dalı kesmemek lazım. Bu herkes için geçerli. Yani o beş kata çıktığı zaman belki de iki katlı evi kadar değeri olmayacak beş katlı evin. Evet. Eğer bu böyle giderse. Evet. Çünkü gerçek adalar bir kere terk edecekler. <gülüyor> evet. Yani. Acaba vaktimiz bitiyor mu? Ne kadar kaldı? Bir dakika. Son bir dakikamız. <gülüyor> o zaman toparlayalım isterseniz. Ee, şimdi son bir bilgi, 23'ünde bir hat toplantısı var, bunu duyuralım. Ee... Bir de belediyenin resmi sitesinde de galiba bu bir bölü bin planlar ilan ediliyor. Pardon sitesinde değil isteyen herkes i̇steyen alabilir alabiliyor. deniyor ama beşine kadar tatil maalesef. Beşine e. kadar alamayacaksınız. E. <gülüyor> Sonrasında ben ilgilenler alabilir. E, efendim e, konuğumuz Özlem Yüzak'tı. Çok teşekkür ederiz Özlem Hanım. Ben çok teşekkür ederim böyle Annenize selamlar. Vermesine. 18 yaşından beri adada olduğunu biliyorum. Öğrendim. Ve annem İnşallah. 85 yaşında. Maşallah Allah'a olsun. Ve her gün denize versin. giriyor. <gülüyor> Yani Harika. Daha adada çok görüşeceğiz. Aynen öyle. <gülüyor> Efendim, e, bize il, işte, iletişim araçlarımız e, Facebook Dünya, e, Dünya Mirası Adalar sayfasından e, mail adresimiz dünyamirasiadalar e, gmail.com adresinden ve Twitter büyük harf, e, D alt tira mirası adalardan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Adalar hepimizin. <gülüyor>